Merhaba, ben Vedat Ozan. Bir koku programına da hoş geldiniz. Marcel Prost, yıllar sonra küçük bir parça bisküvi çayına batırdığında... ...anılarının kişiye özel karakteristiğine doğru bir yolculuğa başlıyor. Birdenbire diyor Prost, anılar beliriverdi. Yediğim çaya batırılmış bisküvinin lezzeti... ...aynı teyzem Leonie'nin bir pazar sabahı Combray'da bana ikram ettiği bisküvi gibiydi. O da ıhlamur çayına batırıp bana ikram etmişti aynı madden bisküvisini... Aslında bisküvinin görüntüsü veya imgesi çaya banıp tadına bakana kadar bana hiçbir şey ifade etmedi. Çünkü muhtemelen pek çok kez pastanelerin, fırınların, vitrinlerinde onu görmüştüm ve girip alıp da yememiştim. Bu sebepten dolayı bisküvinin imgesi kendini Combray'da geçirdiğim günlerden ve sonrasından ayrıştırmıştı. kokunun tetiklediği anılar aslında o anının bağlamına son derece yakın kalırlar ve hafızamızda bir anın, bir duygunun, seslerin, gürültülerin yüzlerin, renklerin ve kişilerin gerçekte yaşanmışa en yakın canlandırıcısı olurlar. Bütün bunlara rağmen ve kokuya bağlı hayal gücü daha önceki yayınlarda bahsettiğim nörolojik gerçeklerden dolayı ne kadar kuvvetli olursa olsun kokuların kendisini hatırlamamız ve tanımlamamız bizler için hala çok kolay gerçekleşmez. E, Fransa'da birkaç yıl önce değişik sosyal gruplardan seçilmiş 60 tüketici bir deneye davet ediliyorlar. Deneyin amacı koklatılan kokuları sözer olarak ayrıştırmaya yarayan bir dil sınıflandırmasına ulaşmak. Deneyin sonucunda koklayan deneklerin kokuları tanımlamak için kullandıkları kelimelerden 6 kategoriye bölünebilen bir sözlük çıkıyor ortaya. Bu kısıtlı ve sadece bu deneye özgü sözlükteki kelimelerin yaklaşık yarısı %50'si yani kokunun kaynağına ilişkin olduğunu varsaydığımız kelimeler yani limon tatlı vesaire gibi. Gene bu bu, tanımlama kelimelerinin 19'u dokunma duyusundan veya kas faaliyetine ilişkin duyulardan yani kinesteziden ödünç alınmış ağır sıcak gibi kelimeler %15'i tad alma duyumuzdan gene ödünç alınmış tanımlama sözcükleri yani tuzlu, ekşi vesaire gibi. %8'i güçlük, kuvvetli gibi yoğunluk tanımlama sözcükleri. %4'ü onaylama yargısına ilişkin sözcükler yani kötü, berbat falan gibi kelimeler. Kalan %4'luk grupta herhangi bir sınıfa sokulamayan pahalı, ucuz, kadınsı türünden kelimeler. Aynı kokular kullanılarak e, deney bu kez 30 kişiyle tekrar ediliyor. Ancak bu kez deneye katılanlar sokaktaki insanlar değil parfümörler ve koku uzmanları. İkinci testin sonuçları arasında o ilk gruptaki yoğunluk veya onaylama yargısı kategorileri tamamen yok oluyor. İlk deneyde %15 olarak çıkan tad alma duyusundan ödünç alınan tanımlar %3'e dokunma ve kas faaliyetine yani kinesteziye ilişkin kategorilerine Kategori %19'dan %11'e düşerken ilk deneyde olmayan ve mesleğe özel diyeceğimiz yeni bir kategori %86 gibi neredeyse karakteristik sonuç olabilecek bir oranla pat diye ortaya çıkıveriyor. Kokuya özel bu yeni kategori koku moleküllerinin kaynaklarından oluşuyor ve içinde çiçek isimleri, kimyasal molekül isimleri, Piyasada var olan parfümlerin isimleri falan yer alıyor. Bu uzman grubunu ilk grup olan tüketici grubundan ayıran bir başka önemli göstergede üzerinde mutabık kalınmış özel durumlardan Oluşuyor. Tabii ki bunun sebebi bu uzmanların koku dünyasındaki gelişmeleri süreç içinde yakından izlemeleri ve bu konuda zaman zaman karşılıklı mutabık kaldıkları görüş arası bulunmaları diyebiliriz. Yani uzmanlara göre Yasemin, gül, deri, tütün gibi tanımlar görsel imgelerinden bağımsız olarak kokuyu tarif eden kelimeler. Yani bir gül kokusu onlara göre Yasemin'si olabilir çünkü her iki koku kaynağı da birbirinden bağımsız olmasına rağmen onlar mesela gülün formülüyle oynayarak onu Yasemin'e yaklaştırabilirler. Veya gülün içindeki Yasemin'le ortak bazı moleküllerin fazlalığını fark edebilirler ve bunun görsel bir karşılığı gerçek hayatta yoktur. Gerçek hayatta yoktur ama parfümünüzde veya çamaşır deterjanınızda bu imgesiz Yasemin'si gül kokusu büyük olasılıkla mevcuttur. Yani bu durumda onların beyninde artık koku kaynağının resmi yerine Kokunun entelektüel fikri diyebileceğimiz farklı bir olgu temsil etmektedir kokuyu. Bu aslında biraz da rengin lisanına benzer. Yeni Gine'de bazı ilkel kabileler ki artık alıştınız sanıyorum bu ilkel kabilelerin Dünyanın farklı yerlerinden hop diye bizim programa zıplayıp ezberimizi vermelerine bu ilkel kabilelerde yani yeni gine ilkellerinde renkler için ayrı bir sözlük yok. Çevrelerindeki dünyayı aydınlık veya karanlık olarak kategorize ediyorlar ve renkle ilgili kelimeleri de diğer duyuları tarif için kullanılan kelimelerden ödünç alıyorlar. Veya aynı renkteki başka bir cinsime benzetme yaparak tanımlıyorlar. Bunun tam aksi istikamette de bizim veya büyük abilerimizin çok gelişmiş medeni toplumları yer alıyor ki orada da nesneleri ayrıştırmak için renk tanımlarının sayısı neredeyse patlama gösteriyor ve bazı nesnelerin en belirgin ayraçları renkleri oluverebiliyor. Bu son söylediğimden kastım markalarla bağdaştırılan renkler mesela araba markalarında bir ayrıştırma unsuru olarak kullanılan Ferrari kırmızısı veya gene Benetton yeşilini örnek verebilirim. Renklerle ilgili son söylediklerim sizce kokular içinde acaba geçerli olabilir mi? Yani tüketim toplumlarında kokulu nesnelerin o nesneler var olmuş olmasa asla üzerinde fikir birliğine varılamayacak özel tanımları olabilir mi? yaz geliyor efendim hep beraber göreceğiz Fransa'da Ambersoler Amerika Birleşik Devletleri'nde Kaperton gibi güneş losyonlarının kokuları artık zihinlerde daha önce var olmayan veya bu kadar belirgin ayırt edilemeyen plaj kokusu tanımının yerine geçmiş durumda neredeyse ve buna benzer pek çok kokulu endüstriyel ürün kendi jenerik koku çağrışımlarını yaratmak üzere kuvvetli markalaşma çalışmalarıyla yavaş yavaş hayatımıza yerleşiyorlar yerleşiyorlar ama gene de Ferrari kırmızısı gibi olamıyorlar en azından Böyle net bir sözellikleri yok neden çünkü daha önce bahsettiğimiz gibi kokuyu tanımlama kelimeleri yok kokunun gündelik hayattaki kelimeler içinde yeri yok kokunun sokakta kullanılan bir lisanı bir sözlüğü yok kokulu dil örnekleri var ama koku dili maalesef yok e, kokulu dil örnekleri derken çok soyut bir şey söylemek istemedim aslında. Çünkü zaten yeteri kadar soyut bir giriş yaptık bugün programımıza. Kokulu dilin örneği olarak mesela eski Roma'dan örnekler verebilirim. Roma şehrinden olmayan ama Latince konuşan yabancılar veya taşralıların lisanı olere diye tanımlanıyor Roma'da. Olere kokuyor anlamına geliyor Latince'de ve olfaction veya olfactory kelimelerinin de kökenini oluşturan oleo kelimesinden kaynaklanıyor. Oleo kokan veya koku yayan demek. Tabii bu Latince konuşan ama Roma'nın merkezinden olmayan yabancılar. Almancıların şivesi için kullanılan Olere tanımlaması biraz küçümseme içeriyor ve kendini yani gerçekten Roma şehrinden olmayı biraz daha yüksek bir yere koyuyor. Roma'da kokulu dile bir başka ve daha sert bir örnek Çiçero'dan geliyor. Cicero biliyorsunuz antik romanın e, gelmiş geçmiş en büyük hatiplerinden birisi. Cicero latince nobiscum yani bizimle anlamından gelen kelimenin gene aynı anlama gelen cum nobis kelimesi yerine kullanılması gereğinin sebebini Tercih edilmemesi gereken kumnomis tanımındaki kum kelimesinin kunnus kelimesini çağrıştırması olarak açıklıyor. Kumnus kadınlık organı demek latince ve ona göre kumnobis derken kullanılan kunnis yani kadınlık organını çağrıştıran kum kelimesinin kullanılması Kaba ve hoş olmayan bir koku içeriyor. Yani ile anlamına gelen kumun telaffuzu kadınlık organı anlamına gelen kunnis kelimesini hatırlatıyor Çiçero'ya ve kunnis kelimesi de beyninde hoşlanmadığı bir koku duyumuna yol açıyor. Sesle kokunun bağlanması... Aslında tipik bir sinestezi durumu. Nedir sinestezi? Bir duyunun bir başka duyuyla beraber eş veya yakın kuvvette algılanması haline sinestezi diyoruz. Çok sık rastlanan bir durum değil ama gene de kayda geçecek kadar ilginç bir durum. Bazılarınız bunu yaşıyor ve fark etmiyordu olabilir. Mesela benim bir parfümör arkadaşım kokuları duyduğu anda renkleriyle beraber hissederdi onları. E, X parfümü kırmızıdır, Z parfümü sarıdır falan derdi. Köken olarak sinestezi kelimesi Yunanca'dan geliyor. Sin birlikte demek Estesizde duyu veya his demek, sin ve estesizi birleştirip tek kelime olarak baktığımızda sinestezyayı toplu his veya toplu duyum olarak da tanımlayabiliriz. Bir lüzumsuz bilgi vereyim hemen burada. Kelimenin başına sin yerine an kökü gelseydi, an eki Yunanca'da yokluk bildirdiği için bu kez his yokluğu veya hissizlik anlamında bir kelime olacaktı ve anestezya diyecektik. E, anestezi nedir herhalde onu uzun uzun açıklamama gerek yok. Efendim bir müzik arası verelim ve isterseniz biraz daha ayağa yere basan konulara geçelim. E, Janis Joblet'den dinliyoruz your landlord. You feel that you live, oh, wow, Lalo. Please keep these wise that I've turned out free. I know you must be suffering much, but honey, you ain't alone. You ain't so you need. No, no, no, no, no. All of those are I said we might have walked too hard. I have heaven too fast. I said way too much. just cannot tell açık radyo 94.9 Koku programındayız Janice Chapman'dan dinledik dear landlord Avrupa dillerinde gerçek bir koku kelimeleri sözlüğünün olmaması batılı bilim insanlarını uzun zamandır uğraştıran bir konu. Aslında insan burnunun binlerce kokuyu tanımlama yeteneği olmasına rağmen sözel koku kategorileri tatlı, acı, ekşi gibi tat duyusu ile ilgili kısıtlı sayıdaki terimlerden ödünç alınmış kelimeler. Ahmet'in veya Ayşe'nin parfümü bana tat fazla tatlı geliyor veya koşarak odaya girdiğinde ekşi ekşi kokuyordu cümleleri sık sık kullanılan ve bu kategorilere örnek olabilecek bazı tanımlamalar. Bunun olmadığı durumlarda da referans gösteren benzetmeler devreye giriyor. Kahve gibi kokan, yağlı boya gibi kokan, taze biçilmiş çimen gibi kokan vesaire. Bu eksikliğin ve gibi yaparak çözüm üretmenin batı dünyasında koku duyusunun görece önemsiz olmasından kaynaklandığı düşünülüyor. Batı dünyasında bu böyle de bu dünyanın dışında kalan toplum ve kültürlerde durum nasıl? Tabi bu da ayrı bir merak konusu. Avrupa dışındaki toplumların çoğunda da tat ve koku için aynı kelimeler kullanılıyor. Aslında bu durum şaşırtıcı değil. Çünkü zaten biliyoruz ki lezzeti koku ve tat olarak ayrıştırdığımızda lezzet olarak tarif ettiğimiz birleşik duygunun çoğunu yenen veya içilenin kokusu oluşturuyor. Ancak bu durumun istisnaları biraz uzaklarda olmasına rağmen mevcut. Senegal'deki Serenudut kabullesi mesela lezzet için dört farklı terim kullanıyor. Sen kelimesi tatlı ve şekersi, kop kelimesi asidik, e, sop kelimesi soğuk veya serinli nin hay kelimesi yakıcı acı anlamına geliyor ki tuzlu ve biberli de bu hay tanımının altında değerlendiriliyor. Ee, Serenludut kabilesinde kokular için ise beş farklı kategori var. Sun idrarımsı, hot çürümüş, het sütsü veya balıksı ve hen çiçeksi kokulu olarak ayrışan tanımlar onların dilinde. Bunların dışında insan kaynaklı kokular için kiili, insan dışı kokular için de nuget diyorlar. Bu ana ve alt kategoriler Serenludutların dünyasını oluşturan bütün unsurları tanımlamak için kullanılabiliyor. Bir eşek mesela selani gettir yani insan dışıdır piriktir yani asidik kokar ve haydır yani yakıcı acı bir tadı vardır. Serenludukların dillerinde dikkat edilmesi gereken tatlı tatlar için kullanılan sen kelimesiyle tatlı kokular için kullanılan hen kelimelerinin farklı olması. Bizde veya batı dillerinde bu biraz daha detaylı diyebileceğim ayrışım yok. Biz tatlı dediğimiz zaman bu hem bir çiçek kokusu için tanımlama olabilir hem de şeker için bir tanımlama olabilir. Bu öyle bir ayrışım neden gerekli olmuş onlar için? Cevabı çok basit çünkü düşünürseniz aslında tatlı kokan bir çiçek machine veya bitkinin tadı tatlı değil acı da olabilir ve seren nudutlar bunu bilerek yanlış yönlenmek istemiyorlar. E, bu vahşiler çok fena insanlar görüyorsunuz ve hep böyle acayip şeylerle kafamızı karıştırıyorlar. E, ana ailelere böyle ayrıştırmalarına rağmen alta doğru indiğimizde bu netleştirmeyi göremiyoruz da Çünkü hay kelimesi onlar için hem tuzlu hem biberli hem de acı demek. Ayrıca çiçeksi ve tatlı kokular için sadece hen sözcüğünü yeterli görüyorlar. Bu da herhalde ilke ve vahşi oldukları için olsa gerek diyelim Medeniyetten nasibini almamış bir başka insan grubuna bakalım şimdi de Kamerun'daki Kapsiki kabilesi Bu zavallıların insanında kokuyu tanımlamak için tam 14 farklı kategori var Ve hepsi de günlük konuşma dillerinde sık sık kullanılan kategoriler Bu kategorilerin hepsini saymamı herhalde istemezsiniz benden Onun için ben sadece önemli olanların üzerinden geçeceğim Kapsikilerde benzer kokan farklı yapıdaki şeyler için aynı kelimeler kullanılıyor. Urdukuduk dedikleri zaman süt kokulu bir nesneyi veya sütü anlayabildiğimiz gibi ülkelerine gelen beyaz insanlar için de bu kelimeyi kullanabiliyorlar. Ya abarttım bu vahşileri ama görüyorsun işte iki tamamen farklı şeyi bile tek kelimeyle tanımlayabilecek kadar kabalar diye düşünebilirsiniz ve o zaman ben de size sorarım portakal sizce sadece bir narenciye midir? Renk anlamında da portakal demez miyiz? Hadi diyelim ki o renk Portakal demedik de turuncu dedik. E, turuncun da aslında minarenci olduğunun herhalde farkındayızdır. E, kapsikilerin dilinde koku kategorilerinde bir ilginç durum daha var. Aslında biraz bulanık veya karışık bir durum diyebiliriz bunun için. Çünkü konuşan kişinin konumuna veya statüsüne göre kelimenin anlamı değişebiliyor. Yani sosyal sınıf veya cinsiyet kelimenin anlamında belirleyici oluyor. Ne demek bu? Demircilik yapan bir erkek kapsiki medeke dediği zaman bundan yılanları, ...taze balığı, pelikanları veya köpekleri... Yani daha doğrusu onların kokularını kastediyor olabilir. Oysa çiftçilik ve ticaret yapan bir başka erkek kapsi ki gene aynı kelimeyi yani medekeyi kullandığı zaman bundan kastı yılanlar ve balıkların kokusu olabildiği gibi aynı zamanda atlar, taze kan ve ilk örnekte belirttiğimiz demirci kabile üyesinin kokusu da anlaşılabiliyor. İster demirci ister çiftçi olsun konuşanlar bu kez kadınlar olursa medeke, yılan, balık ve domuz kokusu anlamına gelebiliyor. Aslında dışarıdan bakınca yılan ve balık kokusunun kapsikilerde her cinsiyet ve sosyal grup için Medeke kelimesinin mutabık kalınan karakteristik anlamı olduğunu söyleyebiliyoruz. Medeke kelimesine yılan veya balık dışında verilen anlamlarsa az önce söylediğim gibi kelimeyi kullananın işi, toplum içindeki yeri ve cinsiyetine göre farklı anlamlar kazanabiliyor. Hem cinsleri hem de sosyal konumlarına göre anlamı değişen kokusal kelimelerle bu topluluk nasıl oluyor da anlaşabiliyor bunu da bizim aklımızla anlamak çok kolay değil. Böyle bize karmaşık gelen bir anlamlandırma diliyle konuşmalarının sebebini Gene bunların vahşi ve ilkel olmalarına bağlayalım ve içimizi rahatlatalım isterseniz. Daha başka ve farklı uzak kültürlerde de koku diline ait bizim bildiğimizden farklı ve daha derin anlamlar içeren örnekler var elbette ama bunların hepsini bir programa sıkıştırıp bir sürü yabancı fonetik örnek vermek ve kafanızı karıştırmak istemiyorum. Onun için koku ile ilgili Dil konusunun bir başka yüzüne geçmek istiyorum şimdi müsaadenizle. Programın başından beri kokan şeylerin nasıl tanımlandığına dair örnekler verdim. Kültüre göre değişen ve bazen kendini... Çok gelişmiş gören bizlerin kafasının alamayacağı karmaşıklıkta iletişim örnekleri oldu bunlar. Aslında kafamızın neden alamadığını sebebi de zaten sorunun içinde yatıyor. Çünkü bunları anlayabilmek için tanımlayabilmemiz lazım ve maalesef bunları tanımlayabilecek kelimelerimiz yok. Özellikle aydınlanma çağıyla beraber koku duyusu görsel olanla bilinçli olarak değiştirilmiş o yüzden de zaten zayıflamakta olan koku dili de tat kategorilerine sıkışıp kalmış. Peki kokan şeylere ilişkin tanımlama problemlerimizi bir nebze de olsa anladığımızı düşünerek nasıl kokladığımızla ilişkin bir başka problemin kapısını azıcık aralamak istiyorum şimdi. Koklamayı tek kelime olarak kullanıyoruz. Biz biliyorsunuz aslında nefes alıp verme işlemimiz bize koku dünyasını açıyor. Yani günde ortalama 22.000 kez nefes alıp verme işlemi yapıyoruz. Ve bu nefes alıp verme işlemi sırasında havayla beraber koku molekülleri de burnumuza girerek karmaşık bir süreç içinde beynimizde işleniyorlar. Biz bu işlemin tümünü birden koklamak diye adlandırıyoruz. Pek çok batı lisanında da bu işlem tek kelimeyle açıklanıyor. Ama dünya sadece bizim gibi Türkçe veya İngilizler gibi İngilizce veya Fransızlar gibi Fransızca konuşanlardan ibaret değil. Her ne kadar biz kendimizi merkezde görsek de yeryüzünde sadece batı yok ve koklama işlemini tek kelimeyle yorumlamayan başka kültürler de var. Ant dağlarında hala konuşulan kökeni inkalara dayanan bir dile Kuçva sözlüğüne bakıyoruz şimdi bizim tek tanım verdiğimiz koklama işlemi bu sözlükte 7 değişik kelimeyle tanımlanmış. Mutkuni bir şeyi koklamak, mukaçuni iyi kokuyu koklamak, aznaçuni kötü kokuyu koklamak, mutkikaçuni birden fazla kokuyu bir anda koklamak, mutkiçini birisine bir şeyi koklatmak, mukakumuni bir şeyi gizlice koklamak, aznakiçun kendini koklatmak, kamaykuni yiyecek koklamak. Aynı şekilde koklamak değil, koku yaymakla ilgili de birden fazla terim var inkaların sözlüklerinde. Koku duyusuna yönelik işlemleri böyle detaylandırmak aslında Onların hayatları içinde kokuya verdikleri önemin de bir göstergesi sayılabilir. Bir dinsel tören sırasında yakılan tütsüyü grup halinde koklamakla bir şeyi tek başına koklamak eylemlerini farklı kelimelerle ifade ediyorlar. Aynı şekilde hoş kokuyla hoş olmayan kokuyu koklama işlemleri de farklı kelimelerde anlam buluyor. Ee, Görüyorsunuz bunlar çok vahşi ve hayatı nasıl zorlaştırıyorlar kendilerine. Bazıları sadece ilkelliklerinden dolayı kelimelerin içinde böyle karmaşalar yaratmakla kalmayıp gelenek ve göreneklerinde de kokuyu bizim anlayabildiğimizden çok farklı şekillere sokuyorlar. Andaman adalarından bahsetmiştim bundan birkaç ay önce. Hani şu takvimlerini güneşin hareketlerine göre değil de kokulara bağlı olarak düzenleyen ve neredeyse nesli tükenmek üzere olan 10 yerlerinden. Bu muhteremler kendilerini işaret ederken bizim gibi parmaklarını göğüslerine yöneltip ben demiyorlar. Onun yerine burunlarını işaret edip benim kokum diyerek, ...kimliklerini işaret ediyorlar. İki ongeli yolda yolda kader ...karşılaşıp sohbete başladıklarında... ...ne haber hocam nasıl durumlar falan... ...gibi bir muhabbet de koymuyorlar. Nasılsın diye bir soru yok çünkü onların insanında. Onun yerine... ...konüne onorange tanka diye soruyorlar. Şivemin kusuruna bakmayın lütfen. ne? onorange tanka... ...burnun nasıl demek. Ongelerin görgü kulağlarına göre... ...buna verilen cevap kokuyla ağırlaştım... ...şeklinde ise soruyu soran... ...arkadaşına yaklaşıp derin bir nefes alıyor... Ve arkadaşının üzerinde Ağırlık yapan fazla kokunun bir kısmını içine çekerek onu rahatlatıyor Aynı şekilde karşısındaki eğer Koku olarak hafifim anlamında cevap verirse Bu sefer de üzerine Püfür püfür üfleyerek kokusunu Arkadaşının takviye ediyor Malay adalarındaki temiyarlar içinse iki kişinin kokusunun uygun olmayan Karışımı felaketlemek ve hastalıklara Yol açabiliyor Malay yarım adası biliyorsunuz Güney Asya'da yer alıyor Üzerinde Burma, Malezya, Singapur Tayland gibi ülkeler var Burada yaşayan temiyarlara göre insanların Bellerinin altı kalçalarının üstünden yayılan bir ruhsal kokuları var ve gerek ruh gerekse vücut sağlığı nedeniyle bunun ile karışmaması gerekiyor yani birisinin arkasına fazla yaklaşırsanız durumlar kritikleşiyor ve ruh kokularınız karışabilir dolayısıyla onların inarışına göre hasta olabilirsiniz. Hayatlarında belediye otobüsü nedir bilmeyen bu temiyarlar bundan dolayı birisine arkadan yaklaşırken koku koku diye bağırıyorlar ki yaklaşılan kişinin ruh kokusu uyarılıp gerekli tedbirleri alsın hastalıklarda uzak olsun. Evet biraz fazla yabancı kelime kullanılan bir program olmakta bu farkındayım. Dille kokunun ilişkilendirildiği dünyalarda veya ilişkilendirilmediği bizim dünyamızda Küçük bir tur attık ama sonuçta aslında dikkat çekmek istediğim hayatımızın en önemli parçalarından biri olan ve günde en az 22 bin kez duyumsadığımız bir duyuya batı kültürlerinde atfedilen önemsizliğin dilimize nasıl yansıdığını bir nebze olsun altını çizebilmekte. Öyle bir bastırılma var ki koku duyusu ile ilgili hayatımızda hakaret için bile kullanmaya tenezzül etmiyoruz. Bırakın koku ile ilgili bir dil sahibi olup bunu olumlu kullanmayı kör müsün bir adam veya hey sağır mısın kardeşim falan diyoruz da mesela koku için en büyük felaketlerden biri olan e, anozmik olma yani koku duyusunu yitirme halini küfür olsun diye bile kullanmıyoruz. Bunun sebeplerini psikologlar sosyologlar ve antropologlar araya dursun biz gelin artık bugünkü yayını bitirelim. Siz de bu işkenceden kurtulun. Haftaya efendim bir başka kokuda buluşmak üzere. Soru, öneri ve eleştirileriniz için e-posta adresimizi veriyorum. koku programı et yahoo.com Ben Vedat Ozan. Radyonuz kokusuz kalmasın. Sevgilerimle. Koku.